الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي الا لا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد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 وحش نولاك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم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 Onu millet merak eder, o cömendiği gösterin Şeyh Haşi Hazretleri, bu mübarek zat, Baba hem Seyit, Ehl-i Beyt'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu, Şecereli Seyit, Allah Teala bizleri, elhamdülillah, onunla beraber bu gece tanıştırdı, müşerref eyledi. E, bu mübareğin babası, Seyyid Şeyh İbrahim Hakkı Hazretleri. Bu mübareğin dedesi, Şeyh Hüseyin Zeybari Hazretleri Siirdin bir beldesinde medfundur diyor. Tabi bu Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki sıkıntılardan dolayı Suriye'ye geçmişler. Yoksa evvelce Siirdin, neydi köyün adı? Bas Siirdin? Siirdin, en yukarıya? Basrat, basrat. basrat. Siirdin, Basrat,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 Allah Teala ocaklarını kıyamete kadar ilim ehliyle, salah ehliyle bu tarikat-ı aliyenin hilafetiyle mamur eylesin amin. amin, nazarlardan, şerlerden kötü hallerden muhafaza eylesin, amin. Ee, kamışlıda rahatız diyorlar, yani emniyet var diyorlar, ben korktum tabii sıkıntınız var mı? Yok diyorlar ee, IŞİD belası da oradan uzak, ondan sonra diğer belalar tehlikeler de uzak, Allah uzak eylesin Allah Teala onların oradaki tekkelerini, ocaklarını, medreselerini mah mahfuz eylesin. Amin. Amin. Dua diyoruz. Bu mübarek zat, Seyda-ı Cezeri Hazretleri vardır Cizre'de. Ben onu Cizre'ye gittim, ziyaret ettim, kabri şerifini. Onlarla da akraba alıyorlar. Şeyda ı Baki vardır, İnegöl'de durur o. Seyda-ı Cezeri'nin oğludur İnegöl'de. O mübarek zat, Seyda-ı Cezeri kim? Mehmet Eminer Hoca Efendi vardı, Allah rahmet eylesin. 110 yaşında vefat etti. Büyük veli Efendi Hazretlerimizi çok sever, Efendi Hazretleri onu çok sever. O zatın da şeyhiydi, Seyyid-i Acezeri. Seyyid-i Acezeri de bu zatın babasından hilafetli ve icazetli. Ee, yani zürriyeten ba'du han bazı. Bunlar bir zürriyet ki birbirlerinden alınmadırlar. Birbirlerinden gelmedirler. Ee, Allah Teala Hazretleri bereketlerini İslam alemin üzerinde bu seyyitlerin, ehli beytin ulemanın, evliyanın ve Halid Bağdadı Hazretlerimizin halefasının bereketlerini ehli İslam üzerinde daim ve kaim eylesin. Amin. Bu mübarek hasa da babalarından kendisine intikal etmiş. Tabii Halid Bağdadı Hazretlerinin cübbesi de var. E, kendi kardeşinde de cübbesi var Kamışlı'da diyor. E, büyük işler o cübbeler. Ya evli Allah'tan birisi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 El Sünnet'in müdafasıyla aziz eylesin. Amin. Allahümme salli aleyhi Muhammed ve alâ aleyhi ve Meclisimizde madem öyle mübarek bir kutbun, velinin, müceddinin, mübarek elinin değdiği bir asa yanımızdadır, elimizdedir, aramızdadır, Allah Teala sahibinin ruhaniyetini hazır eylesin. Evliyaullah'ın ruhaniyetleri hazır olurlar. Onların ruhaniyetlerinde külliyet vasfı vardır. Evliyaullah'ın, Allah dostlarının ruhaniyetleri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 Tarikat dersini yapıyor mu, zikrediyor mu, gafletle yatıyor mu, hep böyle takip ederler. Allah Teala dostlarının ruhaniyetlerini bizlere refika eylesin, Allah. yoldaş eylesin. Allah. Hayatımızda ve ölümümüzde ve kabrimizde de onların feyizleriyle, bereketleriyle, ruhaniyetleriyle bizleri müstefi eylesin, müstefi eylesin. Amin, amin, amin. Allah'u salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ve Şimdi İstanbul'daki takip ettiğimiz derslerde Mevlid ayından bu yana Rabbi'ül evvelden beri Sahabe-i kiramdan sadır olan fedakarlıklar İstanbul'u takip ediyor musunuz perşembeleri? Evet. He? Dinliyorsunuz değil mi? İşte ayda bir yetmez buraya gelmekle Haftada bir de yetmez İstanbul'daki de yetmez Her akşam sohbet dinlemek lazım Her akşam Her gün dinlemek lazım Nasıl yemek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 Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Dedik ya Resulallah, üpsut yedeke übâyi'ke, mübarek elini ver, yani elini döşe bana doğru uzat, sana bi'at edeceğim. Bi'at biliyorsunuz. Tabii biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme rastlayamadık. Ama ona rastlayanlara rastladık. Görenleri, görenleri, görenleri böyle devam eden bir silsileyle biz de mürşitlerimizi gördük elhamdülillah. Kainatın efendisine silsilesi, halekaleri ekli olan zatlara ulaştık. Allah Teala kopmaktan muhafaza eylesin. Kainatın efendisi sordu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ala maza? Ne üzerine bana bi biat edeceksin? Yani ne, ne üzerine benimle sözleşeceksin? Dedi Alel İslam.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 Üç kere gitti, geldi bu zat ve üçüncü de evet, geldiğinde dedi ki Ya Rasûlallah, ayaklarını öpme, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yaklaştı, yaklaştı, mübarek ayaklarını öptü. Ne bahtiyar insanlar, ne şerefli insanlar, kainatın efendisinin ayaklarını öpmüşler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 Canını ver, var bu işte, malını ver, var bu işte. Bak, hiçbir şey isyan etmeyeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şaşırdı. Buyurdu ki, izheb taktüle bak, o zaman hadi git babanı öldür. Hemen dedi, davrandı giderken sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ekbil, geri gel, geri gel. Hele geri gel. Feinniylem u'asbikatı'ati rahim.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 Yani bir insanın annesi, babası dinsiz, kitapsız, kafir olsa onlarla görüşmeyi kesecek mi? Kesmek yok. Ziyaret edecek mi? Edecek. Para isterlerse verecek mi? Evet. hasta olurlarsa hastaneye götürecek mi? Hatta sırtında taşıyacak. Gidemiyorlarsa. Ama namaz kılma derlerse dinleyecek mi? Dinlemeyecek. La taatel mahluk fi masretil halik.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 tam peygamber itibader sallallahu aleyhi ve sellem sende de sorun kalmaz. Biz hiç Mahmut efendi Hazretleri'nde böyle bir sorun yaşadık mı? Hayır. He? Yaşamadınız. Ben 40 sene yanındayım. 40 sene. Aklım başımda yani 40 seneden de fazla. Pek 7 yaşından beri yanındayım ama 40 sene aklım başımda. meselelere vakıfım. Bir şey sünnet olacak da efendi Hazretleri o sünneti terk edecek. Bir şey hadis olacak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 Koca Şah'ın ben seni ne yapar ya? Ama işte adamlar böyle. Adamın ilmi olmazsa, altyapısı olmazsa, mürşidi kamil olmazsa, eli sahihiyet olmazsa, havada uçsa yazar, denizde yürüsene yazar, ne kargayı geçebilir, ne köpek balığını geçebilir. Bunlar iş değil ki yani. Mesele istikamettir. Mesele sünnete ittiva. Ama bizim millet,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 ziyaret etti Emir Sultan Hazretleri, Üftade Efendi Hazretleri, İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri. Bu üçünden ziyaret etmemiş Bursa'dan çıkmazmış. Öyle büyük bir velidir Rol Bey. Rol Bey'de bir şey hadis diyor. Adam diyor ki uydurmadır. İhyâ Ulûmüddîn'de ya İmam Gazali onu bilerek yapmamıştır da. Yine bu edepli edepsizleri İmam Gazali kim diyor?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 Asr-ı saadetten 1400 sene sonra meydana çıkarda o kadar en büyük hadisçilerin İmam-ı hadis dediği, İmam Gazâlî'nin hadis dediği İsmet Garîbullah büyük şeyh Efendi Hazretleri Risale-i Gusyede ve'l-Hadis demiş, hadis. Dedim efendi Hazretleri bunu kaynaklarda bulamıyoruz. Ne yapsak? Lafta gelecek, zaten geldi de Hazret bayındır bindirdi bize bilmem ne. Efendi Hazretleri benim şeyhim o. Dedi ki: İsmet baba hadis diyorsa hadis de.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 Ne diyeyim arkadaşım? O kadar kolay imtihanlarımızı kaybediyoruz ki biz o zamanlarda olsak ne yapacaktık ya? Valla Hazreti Ömer birkaç kere kafamızı kesmişti yani. Değil mi? Ya bir çekmiştik kılıcıya Resulallah şuna. Şu munafın kafasını götüreyim derdi hemen Hazreti Ömer. Bizim gibi sahtekarlara rastlasaydı. Değil mi böyle? Kıvırtanlara böyle acabalara. E ne konuşuyorsun ya? Allah ve Resulü bir şey söylüyor. Sen hale acaba diyorsun. Nasıl? Sen bana emret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 Sizler efendim ne yapasınız bu suallerin cevaplarını inşallah hazır edesiniz ve bu cevaplarla diliniz kolay gelsin muktedir olasınız. Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammed ve ali ve sahbi sallallahu aleyhi. Ve Bak 100 küsür yaşında bize bereket olsun diye geliyor. Sohbete bereketini veriyor gidiyor. Siz onun yaşında olsanız zaman amcamızın mübarek büyüğümüzün siz namaz da kılmazsınız ya Ya hoca ben de 100 yaşından sonra namaz mı olur ya Allah toptan beni bağışladı zaten 90'dan sonra sen demiyor musun günah yazılmıyor e Ben çocuk oldum Allah bana çocuk muamelesi yapsın Ne olacak öyle Ya Hey gidi hey gidi Hey gidi arkadaşlar Yaşlının biri ezrail Aleyhisselam geldiğinde ne yapmış Hele emziği verin emziği verin demiş Emziği almış meme bir şeyler yapıyor falan. Anladın mı? Velahi hani ben çocuğum numaralar haketleri. Ezbersem ne yapmış ona? Atta demiş. Atta. <gülüyor> Gidiyoruz demiş yani ha. Hele MC'lem bebek numaralarıyla adam attadan kurtulamaz. <gülüyor> Önümüzde kabir var. Bak 100 yaşında adam caz mübarek zat her sohbete gelir.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 çok büyük ecirlerle, mükafatlarla üstün kıldı Allah buyuruyor. Biz ecri azime talip olalım. Büyük mükafatlara nail olalım inşallah. Ne evet. Şimdi bana diyor istediğini emredebilirsin. Sana bir mizan veriyorum. Yani Allah da Resulü sana bir terazi veriyor. Sevginde samimi misin?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 ben süneti feleç etsene beni yolumdan dönen benden değildir. Efendim, men terakkesünle dilemten el şefaati sünnetim evvela itikat. Ehli sünnete göre inanmak. Kadere inanmayan adama şefaat gelir mi? Adam zaten şefaata de inan yok ya. Sünnetimi terk edene şefaati erişmeyecek. Onun için kardeşlerim evvela itikattan başlayalım. Amener resulü bima unzile ileyhi min Rabbihi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 Şimdi, bu bize neyi hatırlatıyor? Şu ayet kerim'i hatırlatıyor. Bizim itikadımız, kalbimiz, samimi inancımızda ne var? Allah ve Rasulü'nü dost edeceksin. Allah ve Rasulü'nün dostlarını dost edineceksin. Allah ve Rasulü'nün beri olduklarından sen de beri olacaksın, uzak olacaksın. Onlarla sevgi ve samimiyet kurmayacaksın. İslam'ın temelinde bu yatıyor. Bu ustada Mücadele Suresi, Mücadele Suresi de diye geçebilir, İsmi bir o şekilde de var. Ne buyuruyor 22. ayet kerimesinde, Rabbimiz Tebâreke ve Teala, La tecidü kavben yu'minûne billâhi vel yevmil âkhiri, yuva addûne men hâddâllâhe ve rasûlehû,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 Şimdi Allah ve Resulüne karşı gelenlerle dostluk edip de babaları da olsa oğulları da olsa dikkat et adam hala Müslümanım diyor 5 vakit namaz kılıyor İstanbul'daki büyük bir ilçenin belediye reisi adam diyor ki caferilik hak mezheptir ya sabah akşam Ebu Bekir'e Ömer'e Ayşe anamıza söven adamlara nasıl hak mezhep diyorsun ya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 İslamoğlu bütün kitabının dipnotları İbn Hacer İbn Hacer İbn Hacer oldu. İbn Hacer Fethul Bari'de diyor ki bu kırk erkek cennet erkeklerindendir. Dü dünya erkeklerinden 4000 erkek kuvveti vardır diyor. Ve Ümeyye bin Halef kavrunu kainat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi gebertti Übey bin mi? He? mi gebertti? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müşriği eliyle gebertmiştir. O da Uhud'da zannedersem ona bir bindirmiştir. Muzra'ayla sonra o yolda giderken gebermiştir. Onun için azabı en şiddetli olacak bu ümmette odur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gebertildiğine göre en büyük peygambere nasip olan yavur, en büyük yavur demektir. Eşet dunyas azab ve yevmel kıyameti Hanbel müsnedde ediyor. En şiddetli azaba kim çarpılacak?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 Hazreti Enes'lere diyor, İbn Hacer'lere diyor, Bukhari'lere diyor. Karizmasını arttırmak için bunlar da Süleyman Aleyhisselam'la yarıştırıyorlar diyor. Eyvah! Arkadaş bu ne iştir? İmam-ı Buhari nasıl uydursun karizma katmak için? Hazreti Enes gibi sahabiyi nasıl uydurur ya? Buhari'de geçen bir rivayet sen nasıl karizmaya hamlelersin? Kainatın Efendisi'nin karizmaya ne ihtiyacı var? Sen Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hakkında karizma lafını nasıl söylersin arkadaş ya?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 İki şıktan biridir. Ya dost et oldukları, sevdikleri, seyrettikleri, takip ettikleri, hocam hacim dedikleri, peşine gittikleri adamlar Allah ve Rasulüne muhalefet içinde değiller biz yanlış biliyoruz. Ya da onlar Allah ve Rasulüne açıktan muhalif iseler ki meydanda görüyoruz, o zaman bu tarafın Allah'a ahirete imanı yok. Dolayısıyla biz yine ikisini bir arada buluyor muyuz?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 Hasta ziyaretinden çıkarken, sallallahu aleyhi ve sellem ''İnni la erâ talhate illâ hadese bi'il mevd'' Buyurdu ki, ben talhanın durumunu iyi görmedim, ölüm emarelerini gördüm vefat edecek. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle kimin ne zaman öleceğini bilir miydi? He? Bilir miydi? Bilirdi ya. Evet. Sa'd ibn Muaz mı olacak?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 teslim etmek lazım. Allah bize yardım eyle ya Rabbel Alamin. Ya Rabbi ya Rabb. Cenneti bekleyenlerden, gözleyenlerden eyle ya Rabb. Cenneti gösterdiğin, selamını eriştirdiğin kullandan eyle ya Rabb. Beni çabuk götürün. Çabuk ettimuni, qaddimuni. Ben yerimi gördüm, cennete gireceğim. Beni çabuk götürün diyenlerden eyle bizi ya Rabbel Alamin. Amin Allah'ım. Bu cenaze işi bir acayip. Hadis-i şerifte buyurur ki: Bir Müslüman öldüğü zaman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 Yüz binlerce insan gelmeye şahide doğuyor şimdi. Boşuna mı? He onu, ona göre işte. Yani işte, kim öldü şimdi dedi dedinsin? Ercan efendi uyuyor mu? Evet. Ha. Bak o uyut, unuttu gitti. Ben unutmadım. Kahraman abi ölmüş. Bursa'nın en eski ihvanlarından Kahraman Mübarek Pehlivan gelirdi bize. Efendim, Tabak tab Debbah Yunus, Tabak Yunus derler caminde gece kalırdık. İbadetler ederdik çok feyizli ihvan daha benim sohbetten birkaç gün sonra ölmüş geçen ay Allah rahmet eyle ya Rabbi kabrini nur eyle ya Rabbi derecesini âli eyle ya Rabbi efendi hazretlerimize bağlılığın karını göster ona ya Rabbi amin şimdi okuyan bir şehadet bakalım buyurun. eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammede abduhu ve resuluh la ilahe illallah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 Şimdi hepsini Rabbimizden niyaz ediyoruz, bizden kabul eyle Amin. Kahraman abimizin ruhuna hediye eyledik, vasıl eyleye. Amin. Amin. Bu gecede ruhaniyetini haberdar eyle. Amin. Mahşer sabahına kadar, yiyip bitiremeyeceği kadar ecrü mükafat ihsan eyle. Amin. Amin. Ben sizi unuttum mu şimdi? Okuyorum önünüze dirinize, mübarek adam. Sen de beni unutamazsın. Bu işler karşılıklıdır. Şefaat bu. Şefaat demek, aracılık demek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 Mübarek vefat etti, onu alelacele defnettiler. Kainatın Efendisi'ne sabahleyin sallallahu aleyhi ve sellem haber geldi. Hemen kalktı. Nereye giderdi? Cenaze gömülşe de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sünnetlerinden bir sünnet. Nereye giderdi? Kabrine giderdi, kabrinde bir daha kılardı. Ben kılamadım, niye bana haber vermediniz derdi.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 ben ağabeyi bekem, saçakı kemanlar. Allah namaz silmek el jenat, kemanlar rabbi ile amın, kavmi muamel. Ben ağabeyi bekem, el nargile, kemanlar rabbi ile amın, sallallahu Azim. Allahümme na'cülke min el hayri kulli 'ajili ve 'acili ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Na'udzubike min eş şerri kulli 'ajili ve 'acili ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Allahümme men kavvaytena qazza fe jalaaka bi tu'a ve rusyada. Allahümme rabbena atina min lek rahmeten ve heyyilena min emrina rusyada. Allahümme rabbena atib lenana ve rina ve'fir lenana innike kulli şey'in kadir. Ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin. Bizden evvel ölenlere rahmetinle kabirlerinde nur ile dualarımızın so, kabulü kıyılı muratlarımızın husulü için buyurun essalatu vesselam aleyke ya resulallah salatu vesselam aleyke ya habiballah salatu vesselam aleyke ya seyidil evvelin ve ahirin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin ila şerefi ruhun nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ali ve efendi Emir Sultan Buhari ve Kahraman abimiz el fatihah